Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle. <gülüyor> dostu sizin okulunuzlar. Günaydın yepyeni kitaplarla yine buradayız. Bir dolap kitabo hoş geldiniz. Yazır ee, yazar olmayı isteyen çocuklar varsa hemen radyo başına gelsinler. Çünkü e, onların ilgisini çekecek bir kitapla başlayacağım bugün. Mia'nın günlüğü yazar olmak istiyorum. Yazarı Paola Zanoner. Altın kitaplardan çıktı bu yaz. Çeviren de Almıla Aydın. Bu kitap Mia isimli bir kızın çocukken yazdığı, kendi deyimiyle işte küçükken yazdığı. Halbuki 13 yaşındayken anlatıyor kitabı. 10 yaşındaki günlüğünü e, anlatıyor içinde. Küçükken diye tanımlıyor. Küçükken yazdığı e, günlüğünü keşfedişinde o günlük üzerinden e, yazar olma isteğini sorgulamasını işte yazarlık üzerine bir takım e, bilgiler açıklamalar vermesini kapsıyor. E, Mia 13 yaşında e, ve en büyük hayali yazar olmak e, ve bir gün bir yarışma olduğunu öğreniyor. 20 tane öğrenci katılabilecek bu yarışmaya. Ee, kazanan kişiler ünlü yazarların ders vereceği bir aylık bir e, yazarlık okuluna devam edecekler. Ay çok heyecanlıymış. Evet işte Mia da bunu duyunca çok heyecanlanıyor. Ya yazmayı, yazar olmayı, yani yazmayı çok seviyor. Yazar olmayı çok istiyor ama uzun süredir e, yazı yazmadığını hatta derslerde de yani elinden gelen en iyisini yapmadığını da itiraf ediyor kendine. <gülüyor> o kısmı normal canım yani onu anlayabilirim. Ve e, tam da bugünlerde e, odasını işte annesi odanı topla dediğinde <gülüyor> <gülüyor> e, tabii şey e, annesinin toplamaktan anladığı şey her şeyi atmak e, odasına giriyor ve o karmaşanın içinde derinlerden bir yerden bir defter çıkarıyor. Tesadüfen buluyor. Unut, unutup gitmiş. 10 yaşındayken işte e, ona verilmiş bir günlük bu ve o da günlük tutmaya başlamış. E, onu karıştırmaya başladıkça hem unuttuğu birçok şeyi anımsıyor hem Gerçekle hayal yani neyin gerçek neyin hayal olduğundan da emin değil unutmuş birçok şeyi hmm. ve e, yazdığı şeyleri okurken e, hem bunları anımsıyor hem de her bölümün sonunda bugünün miyası olarak e, o bölümün arkasına bir yorumda bulunuyor işte burada karakter analizini şöyle şöyle yapmıştım <gülüyor> e, işte e, tiplemeleri yaratırken burada bu tekniği kullanmışım gibi. Güzel yöntemmiş. Evet. Her bölümün sonunda böyle bir açıklama yapıyor ve biz de yazı yazmak, işte bir yazının nasıl oluşturulabileceği, bir öykünün nasıl kurgulanabileceğine dair yavaş yavaş Mia'nın verdiği bilgilerle biz de bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Kitabın güzel yanı bana çok yakın geldi. Yani bir İtalyan yazar bu. Hı hı. Mia ve ailesi de bir İtalyan ailesi. Ama yani İtalyan aileleri hani böyle hep e, filmlerden görürüz ya gürültücü, kargaşa Tabii, içinde yaşayan. Tabii herkes aynı anda konuşur. Evet bir bağırış çağırış telaş vardır hep. E, Mia'nın ailesi de aslında çekirdek bir aile işte. Annesi babası ondan 4-5 yaş büyük işte ergenlik krizi yani günlüğü yazdığı sıralarda ergenlik krizi geçiren bir abisi <gülüyor> Bernie. E, ve Mia'dan oluşuyor ama o 4 kişilik aile sürekli evin içinde böyle bir... E, Karmaşa var gelenler oluyor gidenler oluyor işte bu ailenin çevresinde işte dış halka diyelim dış halkayı oluşturan karakterler var işte bir tane eş babanın babasının büyük halası var Roza hala kendine kısaca radyo. Ve mesleği kahinlik ve falcılık. Amanın işte yeterince <gülüyor> büyük bir malzeme. <gülüyor> ve böyle bütün ünlü kişiler, profesörler, eğitimli kişiler ya yani her türden insan e, Roza Hala'ya danışmaya geliyor. O da işte böyle gizemli sesle mutfağında ağırlıyor onları hep. <gülüyor> <gülüyor> Oo bu bir dakika mahteşeksel öyle bir şey yok muydu ya? <gülüyor> Hatta bazen Mia'nın annesi işte Roza bırakıyor Mia'yı. Ee, çocuğun yanında yapma olur mu falan fısıldaşıyorlar. <gülüyor> tamam bugün randevum yok canım diyor ama e, Mia da bayılıyor tabii birilerinin gelip gitmesine. E, hala öyle diyor anneye ama sürekli böyle birileri danışmaya geliyor. Şimdi benim kafama takılan bir nokta var. Ee, 10 yaşındayken tuttuğu günlük Hı -hı. dedin. Ee, 10 yaşında tuttuğun günlüğü hatırlıyor musun? Ee... Tut, tutuyor muydun ya da? Tutuyordum ama mesela Mia'nın tuttuğu gibi bir günlük tutuyor. İşte yani ben de hani günlük tutuyor işte sevgili günlük. Bugün çorba içtim sonra işte çoraplarımı giydim. Hala ama derken güzeldi. falan. Evet. <gülüyor> Dışarı <yani> çıktım oynadım. <gülüyor> ha şimdi bambaşka bir şey anlatıyorsun. Yani evet. 10 e, yaşındaki bir çocuğun günlüğünü 13 yaşındaki bir çocuğun yeniden kurgulaması için bile hani sanki o günlüğün anlattığı öyküler biraz ileri düzey mi? Nasıl? Öyle ama. Ne anlatıyor ya da? Ya yani işte Mia'nın bütün hayatını anlatıyor. İlk başta işte eee... Mia'nın inanılmaz olağanüstü maceraları kendisi tarafından yazıldı diye bir başlığı var. Mia işte sayfayı çevirince biz de çeviriyoruz ve Falcı Mia diye bir başlık var. Kendime gizli bir isim buluyorum diyor. Mia kendi ismini değiştirme hikayesini anlatıp sonradan işte 13 yaşındaki Mia olarak işte buradaki tasvir beni hikayedeki kahramana dönüştürmüş kendini anlatmak hep zor görünür. En azından son zamanlarda nereden başlayacağım bilemiyorum. Oysa küçükken bunu çok iyi başarmışım diye kendi kendinin eleştirisini yapıyor. Evet yani 10 yaşındaki bir çocuğun yazacağı bir şey değil ama zaten burada bunları okurken o günlüğün içine dalıp Hikayenin, ya, tabii. öykünün romanında anlatılan şeyin içine dalıyorsun sen aslında. Zaten benim de beklentim başka türlü bir şey değil sonuçta bu kitabın okunması için de gerekli bir şey ama hani bizim çocukluğumuzdaki günlük fikrini birazcık anmak istedim. Bir de e, ne zaman yazı yazmaya karar verdin? Çocukken. Ve ne yazdın ilk? ...sonradan anladığım kadarıyla Mary Poppins'ten <gülüyor> kopyalanmış. İşte, ben de Afacan 5'lerden ve 7'lerden birine onun özetini bir yazmışım roman diye. <gülüyor> Yok benimki özet değildi baya karakterler oluşturmuştum işte e, isimleri işte kaç yaşında nerede oturuyor falan böyle bir güya kimlik oluşturuyorum onları ama bir yerlerden e, nasıl diyeyim... Kopyalama ya da esinlenme Hah, diyelim. Esinlenme. Öyle şeyler yazmıştım. <gülüyor> bu esinlenmenin zaten mucizesi bitmez. Ama yani Mia'nın günlüğüne bakınca insan şey düşünüyor. Hani birazcık yazmaya ilgisi olan bir çocuk varsa ve o çocuğun eline geçtiyse bu kitap. Mia'nın olaylara bakış biçimini gördüğü zaman olaylara bakışı ve yorumlaması, bunları aktarması işte yer yer işte betimlemeler yapıyor ya da işte ifadeleri çarpıtarak ya da işin içine gizem katarak anlatıyor ve bunları her seferinde sona eklenmiş o açıklama bölümünde de işte burada şunu şunu yaptım ama niye bu şekilde yaptım diye açıklaması e, hani yazmaya hevesli gençler için bir fikir verecek, keyifli bir yolla fikir verecek bir kitap yani e, o açıdan bakınca çok, evet tabi yöntem, yöntem öneriyor. Yöntem olarak çok güzel. Kere, o yüzden çok önemsedim. Ee, bir de yani yazmak hani e, gen, yani bilmiyorum bizim çocukluğumuzda mı öyleydi? Birazcık böyle bir e, işte şiirde okuma parçaları da filan. Genelde belli konulara odaklanmış olurdu. İşte hep aynı şeyleri tekrar tekrar okuduk falan. Ve hani bizde hep şöyle bir inanç vardır ya. Ya birinin heykeli dikiliyorsa o çok büyük adamdır. Yani herhangi bir şeyin heykeli dikilemez. Hı -hı. Gibi de bir ka, hani kapalı bir Bakış açımız var birazcık bu konulara. O anlamda da sanki çok güzel. Yani bir herhangi bir çocuğun günlüğü evet. aslında kocaman bir roman. Evet. Zaten öyle de hani bunu ortaya çıkarmak için de bir yöntem var evet. burada. Ee, yani sonuçta e, bu yarışma başvurusunda gerekli bir şart var işte. Yarışmada istenen şeylerden biri. Kendine ait bir yazı hazırlayıp sunman. İşte tam da o sırada Mia bu günlüğü bulunca... E, kendisi yazdığı şeyleri de hatırlamıyor ve dışarıdan biri olarak okuduğunda karşısında işte bir insanın yaşamından kesitler, çeşitli karakterler görüyor. Yani bu kitabın Miyanın günlüğünü arkasına eklenmiş işte büyümüş Miyanın yorumlarını bir kenara oturup içlerini elleyip tek tek maddeleştirsek, upuzun uzun bir yazı yazmak için neler gerekli listesi elde ederiz yani böyle bir yöntem de uygulayabilir çocuklar e, tabi bu peki o zaman aslında hani okulda bir malzeme olarak kullanılabilecek bir kitap da sanki aynı zamanda evet kullanılabilir yani e, her bölümün tek tek e, okunup sonundaki o parçalarda değerlendirilip e, çocuklara mesela öğretmenler oradan yola çıkarak işte şimdi sizde etrafınızdaki atıyorum şimdi ee, ...çevrenizdeki kişileri karakterleştirip birer roman kahramanlığı dönüştürmeye çalışın. Egzersizi mesela verebilirler. Evet iyi bir egzersiz olabilir gerçekten evet. de. Ee, bu, yani bu teknik kısmının yanında kitap çok eğlenceli. Çünkü dediğim gibi o İtalyan ailesinin bir hmm. karmaşası, heyecanı, hareketi var. Ee, ve günlük birkaç ana başlığa bölünmüş. Birincisi Falcimiya. Ee, orada işte Rosa Halayla ile başlıyor. Rosa Hala'yı anlatarak Rosa Halayla ile yaşadığı hikayeleri e, anlatıyor Mia. Bu arada Mia'nın gerçek adı Maria Veronica Maltagliati. Hı. Ama adını hiç, Maria Veronica adını hiç sevmiyor. Aha. İşte ünlü bir e, şarkıcı varmış galiba annesi onun isminden esinlenerek koymuş falan ama hoşuna gitmiyor. Ve e, Rosa Hala da kendine Ra diyor daha gizemli işte. İşte yani tabi. <gülüyor> Gelmiş Mia da düşünüyor yani ben kendime beni anlatan bir isim bulmalıyım diye ve e, Mia demeye karar veriyor. Bunu da kimseye söylemişti ailesinde kimse bilmiyor. Daha sonra açıklıyor hmm. bu ismini. E, Mia ad, Mia adını alışını da şöyle anlatmış: Adım Mia diye düşündüğüm an o ismin içimde bir yerlerde uyuduğunu ve sonunda uyandırdığımı hissettim. Yani hmm. bir insanın kendi kendine evet. isim takması da çok güzel bir şey yani gerçekten. Ee, e, hak tabii. ettiğini düşündüğün bir ismi benimsiyorsun ve sana ait bir şey oluyor ya o. Evet yani bu işin bu kısmı da gerçekten çok önemli. Zaten aslında yazarken bir şey yazarken yazıya başlık atmak ya da bir karakterin adını koymak... ...işte bir yer uyduruyorsan o yerin adını koymak da oldukça zor bir iştir. Yani Hı -hı. o yüzden de bana anlamlı geldi bu noktada. Evet işte ilk bölümde Ken nasıl Maria Veronica'nın Mia olduğunu hikayesiyle başlıyoruz. Ee, ve o bir anda... Kitabın anlatıcısı baş karaktere dönüşüyor. Ondan sonra işte falcı Mia bölümünde Roza yaşadıklarını anlatıyor. Arkasından tango dansçısı Mia oluyor. Bu sefer de Loris dayısı var Mia'nın dansçı. İşte Mia da ona çok hayran. Loris dayısı Arjantinli galiba dansçısı dansçısıyla geliyor. Ee, gelen adama Mia aşık oluyor işte ah. onları anlatıyor ama işte sonradan yine okuduğunda hiç hatırlamıyor bile o kişiyi. Yani gözünde o kadar büyütmüş ki işte orada e, annesinin bir arkadaşı o dansçıya da aşık oluyor falan böyle bir sürü entrika oluyor falan böyle e, olaylar en sonunda tatlıya bağlanıyor ama bir yandan da çok eğleniyorsun okurken. E, bir sonraki bölüm bilim insanı Mia. Burada da e, abisi tuhaf davranışlarda bulunuyor. Zaten hani ergen tuhaf olduğunu biliyorlar falan ama en sonunda işte abisinin e, bir sırrı olduğu ortaya çıkıyor. Bay Angus diye birisi. E, Bay Angus bir iguana. Ama böyle de, tropik ve aslında e, yani yasa dışı yollarla getirilmiş bir hayvanmış. Ama e, bu da internetten bulduğu birisiyle tanımadığı birisi aracılığıyla satın almış. İşte Bay Angus çok seviyor falan ama böyle ailenin içinde işte e, bir kaos yaşanıyor. Ev birbirine giriyor. Bay Angus işte kafesinden kaçıyor, saklanıyor bir yerlere falan. E, Bay Angus işte teşhis ediliyor. Nasıl, nasıl, ne tür bir hayvan olduğu anlaşılıyor ve polise gidiliyor işte polis o internette kişiyi bulmaya çalışıyor. Baskın yapıyorlar falan böyle. O bayağı maceralıymış. Çok eğlenceli. Çok da önemli bir konuya bu evet. arada parmak basılıyor. Evet. Ee, sonra Etrüskolog Mia var. Ooo Etrüskler gibi bir şey. Evet Etrüsklere giriyor. Ee, mezardan yazıyorum diye bir başlıklar işte. <gülüyor> Çok güzelmiş. Güya yani bir Etrüsk mezarına girmiş. Ee, orada işte mahsur kalıyor. Bir, bir bilinmeyen bir mezarı keşfediyor falan. Yani arkadaşıyla aslında yaz tatilinde yaşadığı bir hikayeyi Oo, Böyle hikayeleştirmiş. Vallahi bahseden bir Atlantis'i biliyorum, bir de şimdi rastlıyorum evet, yani. Evet, yani burada da yani işte hem dediğin gibi de işte bilim hayvanlar işte doğal türler işte yanlış Kaçak, yer kaçırılan avcalı, hayvanlar evet, öyle bir konuya değiniyor işte etrusklar dediğinde işte arkeolojiye değiniyor bir sürü yani farklı farklı bakış açıları kazandırıyor evet, evet. çok güzel. Sonra Mia düğünde başlıklı kısım. Tam İtalyan bölümü ha. burası. Ee, bir tane Alma teyzeleri var bunların. İşte e, onların kızı. Işte, evleneceğim diye çıka geliyor bir gün ama kim ne? Kanadalı birisiyle. Amanın. Nasıl olur falan işte annesi dövünüyor babası surat asıyor, Böyle birbirine giriyor. Tamam anlaşıyorlar bu sefer. Düğün hazırlıkları böyle e, Alma teyzeyle e, Furio amcaya böyle e, çok pahalı faturalara mal olan hazırlıklar oluyor. İşte... E, Tam düğün günümü yanında doğum gününe geliyor. O öyle bir karmaşa yaratılıyor falan. Öyle çok komik yani sürekli ağlayan sonra sevinen. <gülüyor> i̇şte Akdeniz duygusallığının evet. sonuna kadar yaşayan. Çok komik bir bölüm. Sonunda da bu arada tabii 13 yaşındaki Mia'nın yazarlık okuluna başvuru süresi ilerliyor. İşte iki haftalık bir süre var. Bütün bu kitap bu iki haftalık hmm. süreyi aslında baştan sona izliyoruz. Ee, aynı e, yarışmaya katılacak Shan diye bir çocuk daha var okulda ee, İngiliz bir çocuk ve Mia bu çocuktan hoşlanıyor bir yandan Shan'la işte arkadaşlığı ilerliyor ve e, Mia kendisinden daha iyi olduğunu düşünüyor onun. Ee, ve bana bir egzersiz işte yazı yazma konusunda bana yardımcı ol bir fikir ver diyor. Ve son bölümde Şan e, ona bir e-mail atıyor ve e, sana şimdi e, benim başımdan geçmiş bir hikayeden yola çıkarak bir tema veriyorum diyor. İşte e, tatile çıkmış bir grup çocuk e, bir Hı -hı. teknede tekne e, kaçırılmaya çalışılır. E, ve işte çocukların başına bir şeyler Hı -hı. gerekiyor. Kısacık bir bölüm veriyor ve bu noktadan itibaren Mia'nın gerçekten anlattığı bir öyküye bir kurguya hmm. giriyoruz Mia ve başka birkaç çocuk karakter yaratılmış orada ve teknenin nasıl kaçırıldığı korsanların bu çocuklara ne yaptığı çocukların kurtulmak için ne nasıl bir plan kurdukları hmm. bu arada her çocuk farklı farklı tipler başta o karakterler tanıtılıyor rolleri dağıtılıyor e, ve sonunda e, düğümün nasıl çözüldüğünü anlatıyor ve e, Mia e, hikayeyi bu şekilde tamamlıyor. Sonunda tahmin et ne oluyor? Mia yazarlık Aha, okuluna kabul edecek. Tabii ki de o zaten artık belliydi. <gülüyor> e, yani anlat anlat bitmez çok eğlenceli. İç iç iki tane öykünün e, olduğu bir yandan da yazarlıkla ilgili pek çok bilginin verildiği bir kitap Mia'nın günlüğü yazar olmak istiyorum. Altın kitaplardan çıktı O zaman şimdi bir müzik arası verelim Ve ilk arayan dinleyicimize bu kitabı armağan edelim Evet hemen şarkıyı Anons edeyim Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü Hı -hı. O yüzden John Lennon'un Imagine'ı söyleyecek Telefon numaramız 0212 343 4040 <Gülüyor> Shit, shit, shit. Bir dolap kitap devam ediyor. Yazar olmak istiyorum. Mia'nın günlüğü adlı kitabı kazanan dinleyicimiz insan tunalı oldu. Ee, ve şimdi bir Eylül e, Dünya Barış Günü olduğu için Hı -hı. ben de bir kitap seçtim ama önce e, önce bir kere e, John Lennon'ın dileklerinin kabul olmasını diliyorum. Ee, 1 Eylül e, Dünya Barış Günü ile ilgili tuhaf bir durum var Önce onu e, anlatacağım kısaca e, Aslında e, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayan dünyada 2 tane ülke var e, Bunlar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dünyanın geriye kalanı Dünya Barış günü 21 Eylül gününde Aa, kutluyor ben <gülüyor> İşte ben de bilmiyordum <gülüyor> çok, Bu çok saçma durumun nedeni e, Şuymuş zamanında işte 1 Eylül 1939 Nazilerin işte ilk işgal hareketlerine başladıkları hı hı. sanıyorum Polonya'ya girmişlerdi. Pol Polonya'yı işgale Başladıkları gün dolayısıyla zamanında Birleşmiş Milletler'de hani bugünü unutmayalım çünkü bedeli hı hı. çok ağır oldu vesaire gibisinden bir karar alınmış hani bugün işte olsun sonra zaman içinde nasıl olmuş bilmiyorum bir biçimde işte Eylül ayının 3. salısı kutlayalım biz en iyisi bu Dünya Barış Günü demişler sonradan 21 Eylül'de karar kılmış ama Türkiye 1 Eylül'de kalmış yani yıllardır Türkiye 1 Eylül'de kutluyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde kutlanmıyor bu 1 Eylül'de. 21 Eylül'de kutlanıyor ama olsun her gün Dünya Barış Günü olsun zaten. Hani evet, o yüzden yani. çok önemli değil ama hani bir tuhaf bir durum o yüzden söylemeden geçemedim. Ee, şimdi elimdeki kitap yani beni çok e, nasıl diyeyim yine heyecanlandıran yine çok beni duygulandıran kitaplardan bir tanesi. Ee, Balık adlı bir kitap. Ee, Gün Işığı yayınlarından çıktı. Ee, Laura Matthews'un yazdığı ve Türkçesi işte Mine Kazmoğlu tarafından hazırlanmış bir kitap. Ee, Balık e, batılı olduğunu tahmin ettiğimiz bir ailenin ama bunlar söylenmiyor. Aslında hiç kimlik verilmiyor kitapta ki bu da çok anlamlı Hı -hı. bence. Ee, ben de o yüzden aslında söylemeyeyim bunları böyle. Ee, i̇şte bir aile var. Bu aile e, çok e, zor durumda yaşanıyor. E, Yaşayan insanların e, işte olduğu bir ülkeye gidiyorlar. Burada işte e, iklim şartları çok zor yani yaşam şartları coğrafya zor e, ve kapıda bir savaş var. Savaş aslında hiç bitmemiş oralarda ki insana hemen Afrika'yı çağrıştırıyor bir yandan ama kimliklerden bahsetmiyoruz. Uh -huh. Oradalar bir gönüllüler yani yardım etmeye çalışıyorlar uh -huh. insanlar işte çocuklara ders veriyorlar işte e, ilaç e, veriyorlar hastalara bak bakıyorlar vesaire. Devletleri de onlara işte orada geçinebilecekleri miktarda işte su ve erzak sağlıyor. Ve savaş kapıda bu arada bir işte çocukları var. Bu insanların kaplan deniyor ona adını bilmiyoruz. Hı hı. Kendisi de kullanmıyor zaten kaplan diyor kendisine. Kaplan denmesinin nedeni de zor şartlarda doğuyor güçsüz bir bebek ama direniyor savaşıyor ve hayatta kalıyor. O yüzden işte ona kaplan Deniyor ee, İşte Kaplan ailesiyle beraber Bu zor şartlarda yaşıyor Ve işte çevrede koşturuyor İşte orada çocuklar var çocuklarla eğleniyor İşte mayına basmış bacakları kopmuş çocuk var Onu oyun oynayacakları yere kadar Taşıyorlar vesaire böyle bir uh -huh. ilişkileri de var Bunları da anlatıyor ki Bu bence çok önemli ee, Dünya toz pembe değil uh -huh. ee, Çoğu çocuk kitabında anlatıldığı gibi ondan sonra çoğu kitapta anlatıldığı gibi ya da evet. dergide ondan sonra işte bu şartlar içerisinde bir de savaş artık onların dibine kadar geliyor babası ve annesi kaplanın direniyorlar son ana kadar insanlara yapmak üzere orada bulundukları şeyler nelerse ilaç vermek vesaire onları yapmaya devam ediyorlar ama bir noktada artık onların da gitmesi gerekiyor işte bir rehber geliyor ile beraber ve onlar da yola çıkıyorlar ama çok geç yola çıktıkları için Komşu ülke yani mültecileri kabul eden ülke hı hı. E, aslında sınırı kapatmış artık daha fazla insan alabilecek durumda değil ve e, dolayısıyla ailede daha zor yolları denemek zorunda kalıyor ve e, bir yolculuk macerası e, karşımıza çıkıyor. Ama bu arada yola çıkmadan hemen önce Kaplan e, civarda işte oyun oynamaya çıkıyor ailesi e, insanlarla ilgilenirken. Ve bir süre önce yağan çok şiddetli bir yağmur var. Aslında çok kuraklık yaşanan bir bölge. Ama şiddetli bir yağmur yağıyor birdenbire. Böyle bir hani insanlara bir ferahlık veriyor. Ama o tabii ki sel oluyor. Çünkü toprak ememiyor o suyu. İşte toprak kayması yaşanıyor vesaire. İnsanlar çok zarar görüyor. Bir tane su birikintisi ortaya çıkıyor. Kaplanın gölet dediği, babasının su birikintisi <gülüyor> olduğunda ısrar ettiği. Yine oraya gidiyor oynamaya ve suda bir şey sıçrayıveriyor. Bir balık. İşte kaplan çok şaşırıyor. birikintisi zaten kurumaya artık yüz Yani giderek küçülüyor çünkü su birikintisi. Ama bir balık çıkıyor işin için ortaya. Ondan sonra işte tam yola çıkmadan önce de o balığı oradan alması gerekiyor. Yani onu da kurtarması gerektiğini düşünüyor. Ve bir şekilde bir kaba koyuyorlar onu. Ve yanlarında mülteci olarak o balığı da taşıyorlar. Ve bütün yol boyunca taşınıyor o balık. Şimdi sonunda da işte... Ulaşıyorlar bir yere yani bizim açımızdan mutlu bir sonla e, bitiyor diyebilirim ama bazı ayrıntıları anlatmayacağım kitabın heyecanını kaçırmamak adına. Fakat balık önce yani kaplan bakıyor büyük bir balık görüyor. Gidip onu alıyor bir kabın içine koyuyor e, hala büyükçe gibi ama işte rehber balığı görünce bu diyor türünün çok güzel bir örneği ama biraz küçük kalmış. Tabi çok anlaşılır diyor bu kuraklıkta hı hı. bu şeyde küçük kalması. Sonra yolda giderlerken o kap e, kaplanın çantasına sırtına bağlı biçimde giderlerken işte bir terslik oluyor. O kabı kaybediyorlar. Balığı kurtarmak için annesi avuçluyor ve hemen rehber bir tane şişenin içine, su şişesinin içine ama büyük diye balık hani su şişesinin içine verdi bu sefer. Yani bir şaşırıyoruz orada. Yola devam ediyorlar vesaire ve artık öyle bir noktaya geliyor ki kitabın sonuna doğru kaplan balığı kurtarmak için olabilecek en nemli yeri bulması gerekiyor balığın da nefes almaya devam edebileceği balığı ağzına koyuyor hmm. ve sınırı o şekilde geçiyor ee, ve bütün aile ve balık kurtuluyor kaplan işte hastanede uyanıyor kendine geldiğinde e, hemen önce balığını soruyor ve bir bakıyor orada bir sürü balık var işte o doktor vesaire ya da kimse o adam o adam gelip işte seninki de burada diye onu gösteriyor ve bir sürü balık var ama orada. şimdi bu e, anlatım ya bu beni çok etkiledi bu kadar Sembolik çok sembolik bir evet. anlatım vardı balık dediğimiz şey aslında umut çünkü e, savaş denilen şeyle e, yani savaş bizim kararımız değil 3-5 tane kendini bilmez salak politikacının aptal aptal hırsları nedeniyle kimi bilmem ne falan yani pislik içindeki bir hareketin sonucunu biz siviller çekiyoruz bugün Suriye'de de görülüyor hı hı. o pisliğin sonucunu sivillerin çektiğini çocukların çektiğini savaş bizim yarattığımız bir şey değil. Ama biz çekiyoruz ve tek silahımız var savaşa karşı o da umut ve bu balık da o umudu simgeliyor ve e, onu korumak o umudu hayatta tutmak gerçekten yapabileceğimiz en güçlü direniş olacak savaşa karşı diye düşünüyorum. O yüzden e, Dünya Barış Günü için herhalde en anlamlı e, şeylerden birisi e, umuttur. Hı -hı. Hakkında konuşulacak. Ee, o yüzden bu kitabı seçtim evet, ben de. Onunla denk gelmiş. Kitaplarından çıktı. Ee, Laura Sam Metiusun yazdığı Balık adlı kitap. Ee, programımız bugün de burada sona eriyor. Herkese umut diliyorum ve kimi e, resmi kanalların aksine John Dylan'ın tüm dileklerinin kabul olmasını umuyorum. Hoşçakalın. Bir dolap kitap.